Elhamdülillah ve salatü ve selam ala Resulullah ve ba'd. Peki faslun as-salatu alel meyiti farz-u kifayetin. Cenaze namazı farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye yani Müslümanların Müslümanlar üzerindeki haklarından bir tanesi de budur. Cenazeye katılmaktır farz-ı kifaye. Yani as-salatu ala kulli meyitin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine orada sallu ala ''Külli berrin ve facirin.'' Ala olunca cenaze kılmak. İyi de olsa, ber iyi, facir bile olsa yine Müslümanın e, cenazesini kılın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlk defa bu cenaze namazı ne zaman kılındı? Melekler Hazreti Adem'in cenazesini kıldılar sonra ''Azih sunnetu mevtâkum'' dediler. İşte ölülerinizin sünneti bu dediler. Sizin şerhinizde bunlar var. As-salatu alel meyiti farz kifayetin. farz kifaye. Yani e, mutlaka Müslümanlar kılacaklar. Eğer kılmazlarsa o zaman herkes günahkar olur. Bir grup kılınca değerlerinden düşüyor. Awla'n-nasi bil imameti fiha as-sultan ve sümme el hayy. Peki awla'n-nasi bil bil imamette fî فيها في اي şeyin fi صلاه cenaze cenaze namazında imamla en uygun olan kimdir Hükümdardır. eğer hükümdar geldiyse o kıldırır onun önüne geçilmez eğer kıldırıyorsa o layıktır sonra thumma al-qadi kadı kıldırır thumma imamul hayy mahallen imamı kıldırır hay mahalle mahallen imamı kıldırır neden çünkü o Yaşarken ona razıydı. Hep onun arkasında namaz kılıyordu. O halde cenazesinde o kıldırsın. Hayattayken arkasında kılıyordu. Summal evliya u sonra evliya kıldırır. Yani velileri, ölünün yakınları kıldırır. El akel akrabu fel akrab. Yani en yakından en uzağa doğru. En yakından en uzağa doğru cenazenin ölenin Velileri cenaze namazını kıldırır. Önce kim kıldırıyor? Devlet başkanı. Sonra vali. Sonra imam. Sonra eğer onlar yoksa veli kıldırır. En yakından başlanır. Ama İmam Şafii'ye rahmetullahi aleyhi göre e, Veli validen evladır. Yani vali var, veli var. Kim geçer? E, veli geçer diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyhi. Peki en yakın geçecek. Peki bu velayetin de kendi içinde sıralaması var. İllal ebe fe innahu yukada muallal ibini. Bir kadın evlenecek. Dul bir kadın oğlu var, babası var. Ee, Bunuvet mi daha öndedir, yoksa ubuvet mi daha öndedir? Bunuvet yani oğulluk, oğlu, oğlu, oğlu velisi olur o kadının. Babadan öndedir. Orada babadan öndedir. Fakat cenazede baba oğuldan öndedir. Yani bir adam öldü, babası var, oğlu var. Cenazeyi kim kıldırır? Baba oğuldan daha öndedir. Onun için burada babayı zikrediyor, istisna ile getiriyor. Ama normalde bunuvve, ubuvveden öndedir. Oğul e babadan önde gelir. İllel ebe fe innehu mual alel ibni. Fakat baba cenazeyi kıldırmada oğuldan öne önde olur yani baba takdim edilir. Ee, peki velil en yusalli in gayru sultan Dışarıdan geldiniz, cenazeye yetişemediniz. Ya ben geldim bir daha kılın diyebilir misiniz? diyemezsiniz. Bir cenazeyi iki defa kılmak mekruhtur. İstanbul'da kılıyorlar, sonra Samsun'da kılıyorlar. İki ayrı yerde kılmak mekruh. Ancak alim, fadıl birisi olursa <gülüyor> olabilir ama normalde <gülüyor> mekruhtur. Bir canazeyi iki defa kılamayız. <gülüyor> evet, Efendimiz kılıyor. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kılması, ona dua etmesi demek. İmra'atun <gülüyor> sevdâ. Siyah bir kadın ya da racul, ya da raculun esved siyah bir adam vardı. Mescid-i Nebevi'yi temizlerdi Buhar rivayeti. Efendimiz soruyor. Nerede diyorlar? Vefat etti. E neden söylemediniz bana? İşte meşguldunuz ya Resulallah. Sizi rahatsız etmeyelim dedik. Efendimiz sıkıyorlar fakarıca. Fe sallallayhi ala kabrihi. Kabirinde namaz kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü efendimizin namaz kılması Allah Resulü'nün ona şefaat etmesi demek. Peygamberin ona dua etmesi demek. Ee, onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıyor. Peki biz bu hadiste neyi çıkarıyoruz? Şunu çıkarıyoruz. İkinci defa kılınır onu çıkarmıyoruz. Da Diyoruz ki eğer bir e, ölü defnedildi, cenazesi kılınmadan defnedildiyse, bozulmadıysa, kokmadıysa onun cenazesi kılınır o şekilde anlıyoruz. Tamam Peki vallı velaye an yu in sultani ve Siz ikinci defa kılamazsınız ama adam oğlu geldi. Cenazeyi de kadı ya da devlet başkanı kıldırmadıysa, ya ben bu cenazenin velisiyim, deyip ikinci defa kılabilir. İkinci defa oğul kılabilir, veli ikinci defa kılabilir, fakat Devlet başkanı ve kadı imam olmadıysa mahallenin imam kıldırdıysa veli ikini defa kıldırabilir. Mesela geldiniz cenaze namazına abdest alırsanız yetişemiyorsunuz. Temmüm alabiliyor muydunuz? Alabiliyordunuz. Neden? Çünkü cenazenin kazası yok ya da onun yerine başka bir şey yapamıyorsunuz. Peki o oradaki yatan ölünün oğlusunuz. Geldiniz abdest alırsanız Yetişemiyorsunuz. Temmüm alabilir misiniz? Alamazsınız. Neden? Durun diyeceksiniz. Bu adam benim babam. Ben müsaade etmeden kılamazsınız namazı. Abdest alacak çünkü onu beklemek zorundalar. Onu beklemek zorundalar. Veya yetişemediyse ikinci defa cenazeyi kendisi kılabilir veli olduğundan dolayı. Fe in salla'l veli fe leysa li gayrihi en yusalli ba'dehu er <gülüyor> veli namazı kıldıysa fereiseli geylihi geyril veli veliden başkası için en yusalliye ba'dahu ba'd el veliden eliden sonra namazı kılması olmaz caiz değildir yani iade edemez sadece veli yapabilir bunu veli ikinci defa kılabilir ve indufina min geyri salatin sulliye ala kabrihi ma lam <tıklı> yaglib ala zanni tafassuhu efendim ve in dufina min gayri namazı kılınmadan defnedildiyse sulliye ala kabrihi kabrinde kılınır ee, malem yaglib ala zanni zan, e, galip zan oluşmadıysa ne üzerine tefessuhu yani bozulduğuna dair parçalandığına dair eğer bir galip zan yoksa namazı kılınmadıysa kabre gelinir, Kabirde onun cenazesi kılınır diyoruz. Ve indufu le min gayri salatin sulli ala kabrihi ma lam yaglib ala zanni tafassuhu. Ve yakumul imam ala sadri rajuli mar'a. Peki cenazeyi kıldırırken imam nerede durur? Sadır, göğüs hizasında durur. Kadın erkek Haklı görüşler var ama mezhebin tercih edilen görüşü kadın da olsa erkek de olsa imam göğüs hizasında durur. Neden? Çünkü burası iman mahalledir. Orada durur. İmam Şafi'ye göre erkekse başının hizasında durur. Kadınsa efendim kalça, oranın bel yani oranın hizasında durur. Kadında oranın hizasında erkekse başı hizasında durur İmam Şafi'ye göre imam. Hanefi mezhebine göre ise kadın erkek göğsün hizasında imam durur. Cemaatte arkada saf olur. Peki, وَالصَّلَاتُ arbau تَكْب۪يرَاتٍ Cenaze kaç tekbir? Dört tekbirdir. Cenazenin rüknüdür. Yani dört tekbir cenazenin rüknüdür. Allahu Ekber kaldırıyorsunuz elinizi. Ondan sonra bir daha elleri kaldırmıyoruz. Kaldırdık ne okuduk? Subhaneke, bilmiyorsa adam Fatiha'yı kıraat niyetine değil de dua niyetine okuyabilir, dua niyetine. İkinci tekbirden sonra, salli bari, üçten sonra Allahumma gıfirli hayyina diye cenaze duası okuyoruz. Dördün tekbiri alıp selam veriyoruz. Peki adam, birinci tekbiri aldınız Geldi, yetişti. Hemen başlıyor mu? ikinci tekbiri aldınız şimdi. ikinci tekbiri aldınız, arkadan birisi geldi. Ne yapacak? Bekleyecek. Hemen başlamayacak. Siz tekbir alınca o da tekbir alacak. Tekbir alınca sizinle girecek. Üçüncü tekbiri sizinle aldı. Dördü alacak. Selam verince o peş peşe tekbirleri alıp selam verecek. Siz selam verince o selam vermeyecek. Çünkü tekbirler rükündür. Rükünleri yerine getirmesi gerekiyor. Siz selam verince o e, almadığı tekbirleri alacak bir ve ikinci tekbiri ondan sonra selam verecek. Ama gelir gelmez başlamıyorsunuz. Neyi bekliyorsunuz? İmamın tekbir almasını. Tekbir almasını bekliyor. O şekilde imama dahil oluyorsunuz. Hocam, tekbirleri gereken, Yok. Tekbirleri alıyoruz, selam veriyoruz tekbirleri alıp selam veriyoruz. Ve iki vasalatu erba'un tekbiratin yani bu cenaze 4 tekbirdir. Bunlar cenazenin rükünleridir. Ve yerfau yedeyi fil ula fit tekbiratil ula. Birinci tekbirde elleri kaldırıyor. Ve la yerfau ba'daha ba'de't tekbiratil ula. Birinci tekbirden sonra bir daha elleri kaldırmıyor. Ya hamdullah taala ba'de'l ula. Ba'de'l ula ba'de <gülüyor> Birinci tekbirden sonra Allah Teala'ya hamd eder. İşte Subhaneke okur veya dua niyetine Allah'a hamd eder. Elhamdülillahi Rabbil Alemin onu okur ama dua niyetini okur. Subhaneke'yi neyle okuyoruz? Ve Celle Sena'uk. Namazda neden okumuyorduk? Çünkü Ve Celle Sena'uk. Sahih bir rivayet değildir. Ravinin oraya müdahalesi olabilirdi. Onun için namazda okumuyoruz ama cenaze, dua olduğundan orada söylüyorduk. وَيُسَلِّ عَلَى نَب۪يهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ بعد الثانiyeti, ikinci tekbirden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat selam eder, Allahümme salli, Allahümme bari salat İbrahimiye onları okur. وَيَدْعُوا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الثٰلِثَةِ Üçüncü tekbirden sonra kendi için, ölü için, bütün Müslümanlar için dua eder. İşte Cahazet duası, onu okuyorsunuz. Bir kısmı rivayettir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bir kısmı da ulemaya aittir o meşhur dua. Eğer onu bilmiyorsanız ne okuyorsunuz? Konut on bilmiyorsunuz Rabbani Atina duyasını okuyorsunuz. Oyselimur rabiate e, dördüncü e, tekbirden sonra ar yani et tekbiratı Rabbiye. بعد tekbiratı Rabbiya dördüncü tekbirden sonra da selam verir. Ve yakulu fi sabiye بعد ثالثة اللهم مجعله لنا فرطا وذخرا شافعا مشفعا Şimdi normalde cenazede hem kendimize hem ölüye dua ediyorduk. Ama çocuğun günah olmadığından bunun ihtiyacı yok. Ne diyoruz o halde? Küçük bir yavruyu defnediyorsak diyoruz ki Allahümme cealhu lena ya Rabbi. Bu çocuğu bizim için yap. Ne yap? Faratan. Faratan yani e ecren yap biz yani insanın ma yuqaddimu l insanu min ajlin min amelin yani ma yuqaddimu l insanu min amelin insanın böyle amel olarak dünyada yapıp Allah'a gönderdiği o amali salih'a ya da farad deriz dolayısıyla bunu bizim için bir ameli salih bir ecir vesilesi sevap vesilesi yap bu çocuğu ya Rabbi diyorsunuz ve zuhran bir azık yap ya Rabbi Şafi'an, muşafi'an, hem şefaat eden, yani şefaat eden, yani e, zuhren, hacet vakti için hazırlanan şey demek aslında. Yani bizim için böyle bir ahiret azı yap bu çocuğu. Öyle bir azık ki, şafi'an, şefaat eden, muşafi'an, şefati kabul edilen. Kabul edilen bir azık yap. Yani o çocuk vasıtasıyla bir anlamda kendinize dua ediyorsunuz. Ne diyormuşuz Çocuk, çocukta? Üçüncü tekbirden sonra Allahu cealhu lena faratan ve zuhuran şafi'an muşeffa'a diyoruz. Vela kıra'ate فيها ve la teşehude Cenaze namazında kıraat yok. Dua. Çünkü duadır. Onun için Fatiha'yı okuyan da dua niyetini okuyacak. Vela <gülüyor> teşehude Oturup teşehüd de yok. Peki şimdi normal bir Müslüman öldüğü zaman ona cenaze namazı kılıyoruz. Çocuk veya düşük bunlara kılıyor muyuz cenaze namazı kılacak mıyız? Eğer bir çocuk doğdu, e, ses çıkardı, ses çıkardı. E, yıkıyoruz, kefenliyoruz, kılıyoruz. İstehalle demek doğunca çocuğun verdiği o ses. Hiç ses yoksa o zaman cenaze namazı ona kılmıyoruz. Yani cansız doğduysa, wemen istehalle ne wahu'a en yusma alehu savtun ora cümle itiraziyedir, ara cümlesidir, istehalleyi tarif ediyor. Wemen istehalle kim istihlali olursa, ne demek istihlal istehalle? Wahu'a en yusma alehu savtun ondan bir ses duyuluyor. Çocuk doğdu, ah vah etti öldü nedir canlı olduğunu anlıyorsunuz. Dolayısıyla o zaman bunun eee summiye ve ghussile ve adı verilir. Yıkanır ghussile ve sulli aleyhi. Cenaze namazı kılınır diyoruz, kılınır diyoruz. Peki va illa udric fi khirkatin ve lam yusalle aley. Eğer efendim bu çocuk doğdu, hiç ses yok, cansız doğdu yani, ne yapacaksınız? Canazesini kılacak mısınız? Kılmayacaksınız. Efendim insana olan saygıdan dolayı udurice fi hırka hırka bez parçası. Bir bez parçasına onu sarıyorsunuz. Velem nusalle aleyh namaz kılmadan alıp götürüp defnediyorsunuz. Cansız doğduysa, cansız doğduysa efendim... Sadece beze sarıp defnediyorsun Ama İmam Şafi'ye göre Cansız doğsa olsa bile Yine namazı kılmaz ama Kefene sarılır diyor